İhramlı sakal tıraşı olan kişi ne yapması gerekir? Yani e cezası mezheplere var göre değişiyor var tabii. Hanefilerde kurban cezası gerekiyor, diğer mezheplerde, mesela Şafilerde e, muhayyarlık var. Hı hı. E, ya kurban kesecek, ya üç günü oruç tutacak veya altı fakire sadaka verecek. Bunun bir sıralaması var mı hocam yoksa herhangi birini seçebilir miyiz? Herhangi birini seçebilir. Tekrarlayabilir miyiz hocam? Yani ya kurban kesecek, hı hı. ya üç günü oruç tutacak, yani parası yoksa üç gün oruç tutacak, e, varsa altı fakire sadaka verecek. Evet. 10 aryalden 60 riyal verecek mesela. Hı hı. Evet. <Gülüyor>